Evet, klasik koşullanmanın temel kavramlarıyla devam ediyoruz. Ee, burası soru gelen bir yer. Yani 2012 yılından beri hemen hemen her yıl bir tane soru buradan geliyor. Zaten dedik ya klasik koşullanmadan bir ya da iki tane soru gelir. Biri burası arkadaşlar ve çok önemli bir yer burası. Bir tablo hazırladım. Ee, bu tabloda ilk önce temel kavramları tanımlayacağız. Ondan sonra da örneklerle bütünleştirip klasik koşullanmada hani çok anlatılan işte et Salya Pavlov'un klasik deneyinden bahsedeceğim. Ben genelde o deneyle başlamayı sevmiyorum. Çünkü neden? Çok bence kitabi bir şey. Yani bizim sınavda karşımıza arkadaşlar öyle gelmiyor. Yani sınavda karşımıza günlük hayatta ilişkilendirerek sorular geliyor. Bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk önce beş tane temel kavramımız olduğunu unutmayın. Şey kapatabilir miyiz? E, klimayı kapatabilir miyiz? ettim. Teşekkür ettim. <gülüyor> Koşulsuz uyarıcı bizim birinci temel kavramımız. İkincisi koşulsuz tepki, nötr uyarıcı, koşullu olan uyarıcı ve koşullu olan tepki. Bunların hepsi arkadaşlar bizim için e, temel noktalar. Nereden soru gelir? KPSS genelde koşullu uyarıcıyı ya da koşullu tepkiyi sorar. Hani daha... Farklı olduğu için. Dolayısıyla da buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi ilk önce koşulsuz olan uyarıcı ile başlayalım. Arkadaşlar koşulsuz uyarıcı demek. Bundan sonra kısaltma kullanacağım. KZU olarak kısaltıyoruz. <gülüyor> Organizmada doğuştan tepki yaratan uyarıcılardır. Mesela insanda doğuştan doğal olarak tepki yaratan uyarıcılar nelerdir? Yani aklımıza gelenler. Mesela acı değil mi? Mesela Allah korusun kaza, işte hastalıklar mesela değil mi? Ya da işte çok yüksek bir gürültü, çok sıcak bir hava, çok soğuk bir hava. Geçen ders de size neyi anlattım? Rıfkı'yı hatırlayın dedim. Yani biz burada da aslında aynı mantığı güdebiliriz. Yani yeni doğan bir bebekte etki yaratan, aynı zamanda beni de seni de hepimizi etkileyen durumlar koşulsuz olan uyarıcılardır. Mesela acı ya da elektrik şoku. Yani bende de etki yaratır, sizde de et, etki yaratır, Rıfkı'da da etki yaratır. Yani dolayısıyla da elektrik şokunu gördüğünüzde ne diyeceksiniz? Koşulsuz bir uyarıcı olarak karşımıza gelecektir dememiz gerekiyor. Örneklere en son geleceğim. İlk önce olayın mantığını biraz konuşalım. Koşulsuz uyarıcı bu. Geldik koşulsuz tepki. Koşullu uyarıcıya gösterilen, öğrenilmemiş olan doğal tepkilerdir. Lütfen şunu aklınızdan çıkartmayın. Hem... Koşulsuz olan uyarıcı hem de buna verilen koşulsuz tepki öğrenilmemiştir. Yani öğrenme yoluyla ortaya çıkmaz. Soruda derse ki mesela acıdan dolayı korkmak acı. Koşulsuz bir uyarıcıdır. Acıdan dolayı korkmaktan bahsediyorsa soruda bu da nasıl bir tepki olacaktır? Koşulsuz doğal bir tepki olacaktır arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi devam edelim. Örnekler üzerinden daha da iyi oturtacağız. Nötr uyarıcı ne demek? Nötrün adı üzerinde zaten benim için hiçbir anlam ifade etmeyen uyarıcılar nedir? Nötr olan uyarıcılardır ve organizma... Bu uyarıcıya yani nötr olan uyarıcıya hiçbir tepkide bulunmaz. O zaman organizmanın tepki vermediği, organizma için anlam ifade etmeyen uyarıcılar nedir? E, nötr olan uyarıcılardır diyoruz. Gelelim koşullu olan uyarıcıya. Lütfen şuraya dikkat edin. Arkadaşlar bunun bir formülü var. Bir davranışı bir uyarıcıyı koşullamak için önce nötr, arkasından koşulsuz olan uyarıcının... Yan yana gelmesi gerekiyor. <gülüyor> o yüzden de biz ne yapıyoruz? Önce nötr olan uyarıcı geliyor. Bunun akabinde bunu takip eden koşulsuz bir uyarıcı olursa da biz buna ne yapıyoruz? Koşullanıyoruz. Aynı zamanda lütfen şunu da unutmayın. Biz koşullu olan uyarıcılara şartlı uyarıcı ismini de veriyoruz. Ve bunu da diyeceğiz ki, bütün koşullu olan uyarıcılar nasıldır? Öğrenilmiş olan uyarıcılardır dememiz gerekiyor. Ve koşullandığım uyarıcıya gösterilen tepkiler de ne olacaktır? Koşullu tepkidir. Aynı zamanda arkadaşlar koşullu tepkide nedir? Öğrenilmiş tepkilerdir. Şimdi anlattıklarımızı bir toparlayalım. Aa, dedik ki... <gülüyor> Klasik koşullanmanın temel kavramlarından bahsettik. 5 tane temel kavramı var. Bak. Koşulsuz uyarıcı. Nedir koşulsuz uyarıcı? Organizmanın doğal olarak tepkide bulunduğu uyarıcılardır. Doğuştan gelir. Öğrenilmiş midir? Hayır. Öğrenme değildir. Aklımıza kim geliyor? Rıfkı. Rıfkı geliyor burada. İkincisi koşulsuz tepki. Organizmada doğal olarak tepki yaratan durumlar bak soğuk hava dediğimde soğuk hava nedir koşulsuz uyarıcıdır ama soğuk havada titremek dersen bu ne olacaktır oradaki titremek arkadaşlar koşulsuz tepki olacaktır anlaştık peki soğuk havada titremek öğrenme midir değildir öğrenmeyle hiçbir alakası yoktur bu bir sonra nötr uyarıcıdan bahsettik benim için Hiçbir anlam ifade etmeyen, olumlu veya olumsuz bir anlama sahip olmayan uyarıcılarda nötr uyarıcı olarak karşımıza gelir. Ve bir uyarıcıya koşullanabilmemiz için nötrle kimin yan yana gelmesi lazım? Koşulsuz olan uyarıcının yan yana gelmesi ya da bitişmesi ya da eşleşmesi lazım. İşte bu nokta arkadaşlar bizim için önemli. Ve son kısım koşullu tepki bu da bizim... Koşullu uyarıcıya gösterdiğimiz öğrenilmiş tepkilerdir. Şunu lütfen unutmayın. Koşullu uyarıcıda ve koşullu tepkide öğrenme olduğu için işin içinde ne olması gerekir? Yaşantıya dayalı olması gerekir. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi buraya kadarki kısmı şöyle bir zihinlerinizde oturtun. Ondan sonra örneklere başlıyor. Evet. <gülüyor> Şimdi gençler tek tek gideceğim. Lütfen izleyin. Keşke imkan olsa da sizi böyle tahtaya çıkartıp yani buradaki arkadaşlar dışında hani videoyu izleyenleri de mesela öyle bir etkileşim kurabilsek keşke ama hani hakikaten zor. Çünkü gerçekten öğrenme dersinde işin içine girerek daha fazla insanlar öğrenme yapıyorlar. Belki sakine gelir bilmiyorum Bakalım. Bakalım. Canımsın. Şimdi... Arkadaşlar lütfen çok iyi izleyin beni şimdi. Acı. Acı dediğimiz şey nasıl bir uyarıcıdır? Bende de sizde de Rıfkı'da da etki yaratır mı? Acı yaratır. Peki acı nasıl bir uyarıcı olacaktır? Koşulsuz uyarıcı. Hemen yazalım. Acı koşulsuz uyarıcıdır. Peki acıdan dolayı, dolayı çok özür dilerim. Mürekkebi yuttum. Acıdan dolayı e, korkmak. Bu da nasıl bir tepki olacaktır? Koşulsuz Tepki olacaktır. Gelelim arı. Bildiğimiz uçan arıdan bahsediyorum. Arkadaşlar arının benim için daha önceden olumlu veya olumsuz hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir şey ifade etmiyordu benim için. Ne zamana kadar? Arı beni ısırana kadar. Arı beni ısırdıktan sonra bak arı nötr bir uyarıcı ve aynı zamanda acı nasıl bir uyarıcı? Koşulsuz uyarıcı. Bu iki durum eşleştikten sonra benim artık arı gördüğümde korkmam. Bak dikkat edin ifademe. Arı gördüğümde korkmam. Ne olacaktır? Artık koşullu bir durum olacaktır. Peki lütfen buraya bakın. Arkadaşlar benim nötr olan uyarıcım ne haline geldi? Koşullu uyarıcı haline geldi. Peki benim koşulsuz tepkim ne oldu? Koşullu tepki haline geldi. Olayın matematiği bu. Bu kadar. Kolay mı Semra? Şimdi. Aslında çok basit bir yer burası. Şimdi burada bir tüf noktası daha söyleyeceğim. İlk önce örneği tekrar konuşalım. Acı dediğimiz şey doğal olarak tepki üretir ve acıdan korkmak da öğrenilmemiş bir tepkidir. Doğaldır. Arının benim için bir anlamı yoktu. Arı nasıl bir uyarıcı olacaktı? Nötr. Ama ne zamana kadar dedik? Arı ile acı yan yana gelirse eşleşme ya da bitişme ortaya çıkarsa bir zaman sonra ben arı gördüğümde ne yaparım? Korkarım. Şimdi arı benim için daha önceden bir anlam ifade ediyor muydu? Hayır. Nötr olan uyarıcıya biz ne yaptık? Koşullu hale getirdik. Bakın dikkat edin benim nötr uyarıcım koşullanma sonucunda ne oldu? Koşullu uyarıcı oldu. Peki benim koşulsuz tepkim ne oldu? Koşullu tepki haline geldi. Şimdi gelelim bir püf noktası diyelim. Ee, burada <gülüyor> Tahtaya yazmayayım yani izleyen arkadaşlar da not alabilirler. Arkadaşlar burası hayati bir püf noktası çok önemli. Öğrencilerin en çok yaptığı hataları söyleyeyim yani yıllardır hep biz bunlarla karşılaştık. Ya hocam işte ben buna aslında koşullu tepki dedim ama bu koşulsuz tepki çıktı. <gülüyor> Şöyle soru kalıpları var der ki aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yoluyla öğrenilmiş bir davranıştır veya değildir? Şimdi bakın dikkat edin. Bir davranışın öğrenme olup olmadığını klasik koşullanmada tepkiye bakarak ayırt edemezsiniz. Bak tekrar söylüyorum. Tepkiye bakarak ayırt edemezsiniz. Çünkü neden? Hem öğrenme olmayan durumda hem de öğrenmede tepkiler aynı değil mi? Aynı. Tepkide değişen bir şey yok ki. Ben burada ne dedim? Koşulsuz tepkide korkudur, koşullu tepkide korkudur ve sen soruyu okuduğunda eğer ki tepkiye bakarsam soruyu ayırt edemezsin. Peki neye bakmanız gerekiyor? Arkadaşlar uyarıcıya bakmanız gerekiyor. Lütfen bunu hani hakikaten not Şimdi buradaki mantığımız şu. Uyarıcıya baktığımda işin öğrenme olup olmadığını ben daha iyi anlarım. Çünkü neden? Acıdan korkmak başka bir şeydir. Arıdan korkmak bambaşka bir şeydir. Arada dünya kadar fark var. Yani <gülüyor> acı dediğimiz şey bizim için doğal bir durumdur. Ama arıdan korkmak doğal bir durum değildir. Dünyaya gelen her insan arıdan korkuyor mu Allah aşkına? Hayır. O zaman arı ya da arıdan korkmak bizim sonradan edindiğimiz bir korkudur. Tamam Devam edelim. <gülüyor> Geldik yine elektrik şokuna. Arkadaşlar elektrik şoku bizim için acaba nasıl bir uyarıcı olacaktır? Sakin ne diyorsun? Koşulsuz. Koşulsuz. Kesinlikle. Çünkü neden? E, size de, bana da, Rıfkı'ya da elektrik şokunu verdiğimizde ne yapar? Etki yaratır. O yüzden de elektrik şoku ne olacaktır? Koşulsuz olan uyarıcı. Elektrik şoku, mesela elektriğe kapıldığınızda... Kasılma tepkisi vermeniz, buna gösterilen tepki ne olacaktır? Koşulsuz tepkidir. Tamam, buraya kadar her şey çok güzel. E, priz. Yani benim prizle alakalı bir yaşantım yok. Prizden korkmuyorum, priz'i çok sevmiyorum. Yani prizde özel bir şeyim de yok, diyaloğum da yok. Priz nasıl bir uyarıcı? Nötr. Benim için şu an hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne zamana kadar... Hah, elektrik çarpana kadar. Şimdi arkadaşlar, priz nasıl bir uyarıcıydı? Nötür. Elektrik şoku nasıl bir uyarıcıydı? Koşulsuz. Bunlar yan yana gelirse, yani bunlar bitişir ise, bir zaman sonra ben artık priz gördüğümde ya da prizden bahsedildiğinde korkarsam ne olur? Geçmiş olsun, prize koşullandık. Benim nötür olan uyarıcım ne oldu? Ne oldu? Koşullu, uyarıcı oldu. Benim koşulsuz tepkim ne oldu? Koşullu tepki oldu. İşte bu kadar. Allah aşkına size soruyorum. Yani e, doğanın kendisinde ya da insan doğasında prizden korkma diye bir şey var mı? Yok. Değil mi? Biz <gülüyor> o yüzden hayatımızdaki bazı fobileri, bazı korkuları arkadaşlar nasıl ediniyoruz? Klasik koşullanma yoluyla ediniyoruz. bazılarında da sosyal öğrenme yoluyla ediniyoruz. Ama nihayetinde sonuç şu... Priz ya da işte arı ya da ne bileyim uçak bizim doğuştan tepki verdiğimiz durumlar değildir. Ve biz doğuştan tepki vermediğimiz durumlara ne yaparız? Bir şekilde koşullanırız. Devam edelim üçüncü örneğimiz. Allah korusun ama kaza yani kaza ya da fiziksel saldırı yaralanma olarak da düşünebilirsiniz. İnsan da korku yaratır mı? Yaratır. Bu koşulsuz uyarıcı ise bu nedir? Koşulsuz tepki olacaktır. Gelelim uçak. Bir insan düşünün hayatında hiç uçağa binmemiş. Uçakla alakalı herhangi bir sevgisi ya da korkusu yok. Uçak şu an nasıl bir uyarıcı? Şu an hali hazırda nötr. Harikasınız. Ne zamana kadar bu kişi uçağa bindi tamam mı? Ve kötü hava şartlarından dolayı uçak... ...türbülansa girdi ve ciddi bir kaza atlattı. Bakın bunu yaşayan bir insan yani nötr olan uyarıcı ile koşulsuz olan uyarıcı yan yana geldiğinde... ...yani ne olduğunda bitiştiğinde, benim artık uçak gördüğümde ya da uçaktan bahsedildiğinde korkmam ne olacaktır? Öğrenilmiş bir durumdur. Peki burada koşullu uyarıcı kim? Uçak. uçak. Harikasınız. Peki koşullu tepkim kim? Korku. Korku. Bir şey dikkatinizi çekti mi bakın az önce söylediğim şeye dikkat edin dedim ya tepkiye bakarsanız yanılırsınız tepki size hiçbir şey anlatmaz hakikaten öyle. Neye bakacağım şimdi kazadan korktu derse seçeneklerde sınavda diyeceğim ki ha, bu öğrenme değildir çünkü kaza nasıl bir uyarıcı koşulsuz ama uçaktan korkmak derse e, uçaktan korkmak doğal bir durum değil ki. Yani doğuştan bizim bizde olan bir Hı. duygu da değil. Aynen uçaktan hepimiz korkmuyoruz. E haliyle de uçak nötrken ne haline geldi? Koşullu hale geldi. Anlaştık. Araç düşünmek <gülüyor> gerekiyor. Araç yani uçak. Pirin. Tabii tabii muhakkak bir ya, şey oluyor yani. Muhakkak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü yani şöyle düşün doğuştan hiçbir anlam ifade etmiyor. Sen de senin fıtratında böyle bir şey yok zaten yani. Yani Rıfkı dünyaya geldiğinde ay ben uçaktan çok korkuyorum valla öyle böyle değil der mi? Demez. Rıfkı'nın uçak korkusu olabilir mi ileride? Olabilir. Ama bu nasıl edinir? Klasik koşullanma yoluyla. Yani düşünün ki Rıfkı bindi uçağa uçak kaza riski atlattı ya da çok sert iniş yaptı mesela atıyorum. İşte Rıfkı burada korktu. E Rıfkı bundan sonra uçağa binmekten de korkarsa olan şey ne olacaktır? Klasik koşullanmadır. Kolay mıymış Semra? Evet. Kolaymış. Tahtaya çıkmak isteyen varsa çılgınca örnekler yapabiliriz yani. Şimdi gelelim son örnek. <gülüyor> yani Başka örnekler vereceğim de tahtadaki son örnek. <gülüyor> ben sizi alacağım tahtaya. Türkiye görsün hepiniz. <gülüyor> Şimdi e, patlama sesi ya da yüksek bir ses. insanda korku yaratır mı yaratmaz Doğal olarak. Yani şöyle düşünün. Rıfkı burada. Tamam mı? Rıfkı bizim bebeğimiz. Ee, yüksek bir ses olduğunda Rıfkı benim kucağımda. Ben de korkarım. Rıfkı da korkar. Siz de korkarsınız. Çünkü neden? Yüksek bir patlama sesi insanda korku yaratır. O zaman patlama sesi nasıl bir uyarıcı olacaktır? Koşulsuzdur. Peki patlama sesinde ağlamak nasıl bir uyarıcı olacaktır? Koşulsuz tepkidir. Peki... Balon. Yani Rıfkı'yı düşünün. Balon Rıfkı için şu an bir anlam ifade ediyor mu? Hayır. Hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu ne olacaktır? Nötr. Ne zamana kadar? Rıfkı balonla oynarken, tey tey yaparken balon patlarsa. Değil mi? Bakın nötr ile koşulsuz. Yan yana gelirse yani ne olursa bitişirse yan yana gelirse ve bir zaman sonra Rıfkı artık balonu gördüğünde bile korkarsa Yani balondan korkmak Balondan korkmak Rıfkı'nın fıtratında var mı? Yok Bende var mı? Yok Ama mutlaka ne olması gerekir? Yaşantı geçirmesi gerekiyor Peki balondan korkuyorsa artık Rıfkı balon gördüğünde bile tepki veriyorsa balon nasıl bir uyarıcı oldu? Harikesin, har Harikesin yalnız. Harikasın. Evet çok konuşunca böyle olabiliyor. Koşullu yarıcı haline geldi. Peki benim koşulsuz tepkim ne oldu? Şuna ağlama diyelim. Korku yazmışız. Bu da koşullu tepki oldu. Olay bu arkadaşlar. Şimdi birazcık daha örnekler vereceğim. Önce buradaki arkadaşlarıma sorayım. Var mı kafanızda soru işareti? Daha da çıkmak isteyen varsa alabilirim. Bizi izleyen arkadaşlara da söyleyeyim. Arkadaşlar daha örnekler de vereceğiz ama lütfen bu mantıkta düşünün. Yani soruları çözerken size şöyle soracak. 2014 sınavında geldi aşağıdakilerden hangisi dedi koşuldu bir uyarıcıdır mesela. Koşullu uyarıcı derse soruda ne diyeceksin? Ha doğuştan tepki vermiyorum. Rıfkı'yı düşün. Rıfkı çok önemli. Rıfkı önemli bak. Rıfkıda tepki oluşturuyor mu oluşturmuyor mu? Şimdi rıfkıda tepki oluşturmuyorsa yaşantı vardır öğrenmedir ya da koşulludur. Ama rıfkıda doğal olarak bir tepki yaratıyorsa bende de yaratıyorsa o zaman bu ne olacaktır? Koşulsuz uyarıcı olduğu anlamına gelir. Mesela <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam 2014 senesiydi. Şöyle bir soru geldi dedi ki sınav kaygısı olan bir öğrencide bak sınav kaygısı olan bir öğrencide sınav. Ne tür bir uyarıcıdır? Koşullu uyarıcı. Bak KPSS sorusu hayırlısı bu. Sınav, Aynen öyle yoktur. İşte tam da bundan bahsediyoruz. Düşünün mesela diyor ki sınav yani Rıfkı'nın doğuştan sınav diye bir korkusu var mı Allah aşkına? Yok ama yaşantılardan sonra ne oluyor bakın bir zaman sonra sınavdan korkmak ne olacaktır? Koşullu uyarıcı olacaktır. Sınavdan korkmakta, yani korku da ne olacaktır? Koşullu tepki olacaktır. Anlaştık Bir örnek daha yapalım. Şimdi gençler, ee, bebeğiniz var. Tamam mı? Bebeğiniz, şöyle düşünün. Ee, tabii ki bir bebek için mama ya da anne sütü doğal olarak çocukta bir rahatlama etkisi yaratır mı? ...yaratır. Doğuştan gelen bir şeydir. Hatta bu büyüdüğümüzde ne oluyor? Yemek yiyen insanların mutlu olması. değil mi? Bu Buradan kaynaklanıyor yani. Hani anne sütü içmiyoruz artık ama yine de... ...yemek yedikten sonra insanlar mutlu olur. Bunun sebebi de aslında buradan kaynaklanıyor. E şimdi... E, ...Rıfkı'yı düşünelim gene. Biz... ...Rıfkı'ya yiyecek verdiğimizde... ...mama verdiğimizde Rıfkı'nın rahatlaması... ...bu ne olacaktır? Koşulsuz uyarıcıya verilen... ...koşulsuz tepkidir. Sonra ben Rıfkı'ya bir biberon aldım. Tamam mı? Biberonu Rıfkı'ya gösterdim. Rıfkı bana hiçbir tepki vermedi. Nötr. Ama şöyle düşünün. Ben biberonun içerisine mama koyarsam ya da süt koyarsam ve düşünsenize çocuk biberonu aldığında, biberonla süt yan yana geldiğinde sürekli bir zaman sonra biberonu gördüğünde bile ne yapar? Artık tepki verir. E ne oldu biberon? Koşullu uyarıcı oldu. Biberonu görünce rahatlamak ne oldu? Koşullu tepki oldu. Bir örnek daha yapalım. <gülüyor> Küçükken böyle... Şimdi kardeşi olanlar bilir. Benim ablam, abim sağ olsun buradan onlara sesleniyorum gerçekten. Beni çok pis gıdıklıyorlardı bunlar. Tamam mı? Çocukken yani özellikle. Artık böyle hani çocuklarda şey vardır ya... Böyle böyle yaptığında bile... Hani Allah falan böyle gıdıklanırsın yani. İşte... Bu da klasik koşullanmadır. Şöyle düşünün. Şimdi yeni doğan bir bebek, tamam mı? Rıfkı'yı biz tutup böyle çocuğu işte gıdıklarsak tepki verir bize. Değil mi doğuştan? O zaman gıdıkla gıdıkladığında çocuğun tepki vermesi ne olacaktır? Koşulsuzu geleceğe gösterilen koşulsuz tepkidir. Ama şu hareket, yani parmak hareketi çocuk için hiçbir anlam ifade etmiyordur. Ne zamana kadar? Eşleşene kadar. Hah. Önce parmaklarını gösterip çocuğu gıdıklarsa, ondan sonra bu çocuk ne yapar? Parmakları gördüğünde artık tepki vermeye başlar. O zaman bu parmaklara tepki vermesi ne olacaktır? Koşuldu uyarıcı, çocuğun tepkisi de koşuldu tepkidir. Anlaştık Zor muymuş? Değilmiş. Şimdi buraya kadar konuştuk. Yani temel kavramlarımızı anlattık. Temel kavramlardan soru gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Bundan sonraki aşamada Pavlov'un klasik deneyiyle devam edeceğiz. Ondan sonra tahtada etkinlikler yapacağız. Belki sizi kaldırırım o zaman. Bu etkinlikler hani koşullu hangisi, koşulsuz hangisi şeklinde olacak. İyice pekiştirelim istiyorum aslında. Yani derdim o. O yüzden ondan sonra da ilkelere başlayacağız ve klasik koşullanmayı yavaş yavaş ortalayacağız. Şu an daha yolun başındayız. Tamam Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.